Gibi, buyuruyor ki beni zikrederseniz ben de sizi zikrederim bu zikir gibi tavır üzerinedir insanın da şerefi Allahü Teala Hazretleri'ni zikretmekledir bir kafadaki dil Allah'ı zikreder bir vücuttaki kalp Allah'ı sever hak sevgisiyle Bismillah anıldığı vakitte vücudunun her tüyü tiken tiken olur o vücut elbet ki hakkın sevdiği bir hanedir Zikretmek, hatırlamaktır yuvatıya manası. Aşıklar hakkı hatırlamak için zikretmezler, unutmazlar ki hatırlasınlar. Kişi sevdiğini çok zikreder. Seven sevdiğini çok çok zikreder ve zikredildiğini ister. Sevdiğinden bir kimse haber getirse, seven kimse o sevdiğinin haberini getiren kimseyi elinden gelen her türlü ikramı oran yapar. Bu cümleden olarak ahtırını kasas olan Kur'an-ı Kerim'de kısaların en güzeli, hikayelerin en güzeli olan Sure-i Yusuf'ta Yusuf Aleyhisselam'ı seven ve Yusuf'a aşık olan Züleyha, her kim ki Züleyha'ya ben bugün Yusuf'u gördüm, sevgilini gördüm dese üzerinde bulunan ne kadar hulviyat varsa, incisi, altın olur efendim, cevahi, o kimsenin başına dökerdi. İşte böyle oluyor yani. Ya. Kim derse ki Züleyha'ya, senin sevgilin Yusuf'u bugün gördüm, Züleyha bütün hulviyatın ne varsa onun başına dökerdi. Yani böylece böyle bütün servet-i samanının, hepsini hepsinin Yusuf verdi. Bu kulun kula aşkı, bir de kulun Allah'a aşkı, bir de Allah'ın kula aşkı var.